ل の思い出は何故か分からない理由は何故か分からな ل 理由は何故か分からない理由は何故か分からない理由は何故か分からない理 الا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر <تصفيق> 「ありがとうございます」 Tevhidiniz geçerli mi? İbadetiniz geçerli mi? İhlasınız sahih mi? Davanın içinde Allah rızası için mi duruyorsunuz? Allah Resulü'nden sonra Allah Resulü'nün Allah'ın diniyle ilgili koyduğu emaneti olduğu gibi muhafaza ediyor musunuz? Ona riyanet ediyor musunuz? İşte Allah Resulü sizin konumunuz ve durumunuzla ilgili şahit. Sizin de göreviniz var. وَتَكُونُوا شُهَدَاءِ عَلَنَّاسِ Siz de insanlar üzerine şahitsiniz. Ama biliyorsunuz şahit iki türlüdür değil mi? Bir yalancı şahit, bir de sadık şahit. Siz acaba diğer ümmetlere karşı sadık şahitlik mi yapacaksınız? Yani Allah'ım, Adem Aleyhisselam'ın çocukları şeriyata uymadı. Ne? Efendim İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi uymadı, Lütfar Aleyhisselam'ın kavmi uymadı. Böyle şahitlik yaparken sen uydur mu derse Allahü Teala? Sen uymadığın halde, başkaların uymadığını söylüyorsan yalanlı şahitliktir. Ama sen bir defa o şeriata uygun hareket ediyorsun çünkü Ressamın da sana şahit ve kendim sadık bir şahitlik. Ya şantiği kendilerine kaldıktan sonra geçmiş ümmetler de şu şu şu, şu noktalarda peygamberlerinin yolunu uymadılar diye şahitlik ediyorsan sadık şahit. Bakın bu görevi kim veriyor size alemlerinden bu olan Allah veriyor. Allah'ın verdiği görevi vazifeyi hakkıyla yapmak durumundayız. Hakkıyla yerine getirmek durumundayız. Onun için. Nasıl şahidin, nasıl şahitlik yapıyoruz? Hayatımızı, kendimizi bir kontrol etmek memnuniyetindeyiz. <Gülüyor> Müslümanlar bilmeli ki imanı bize Allah nasip etti. Hidayeti bize Allah nasip etti. Bakın şimdi dünya hüzuzu içinde senin ne torpilin, ne özelliğin vardı ki milyarlarca insanın içinde hidayet gelip gelip seni buldu. Allah seni seviyor ki, Allah sana lütfetti ki, Allah sana hidayet etti ki, bu kadar insanın içinde hidayet ve iman sana nasıl buldu? Ama Allah'ın sana hidayeti nasip etmesi gibi bu hidayet senelerinden de gider. Senin tapulun alın değil bu. Yani nasıl ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davretine yüz binler tabi oldu mu? Siyer okursunuz hepiniz. Oldu. Ama Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra da yüz binler irtidat etti mi? Etti. Demek onlara onlara Hidayet nasip olmasına rağmen o hidayeti muhafaza etme noktasında yehin değillermiş. Ve hemen Allah-u Teala gerisini geriye aldı. Size sizdeki 404'le, uhuyla veya başka bir yapıştırıcıyla yapıştırılmış olması sizin elinizle bunun gitmesi noktasında bir garanti meydana getirmez. Öyleyse sadece mus seçinmenin hakkını delecek şekilde Müslüman olmanız gerekir. Yoksa Allah muhafaza Müslümanlığı ve hidayeti üzerinizde bir yük gibi taşıdığınızdan, yani nereden Müslüman olduğum deri gibi bir fırsat bulsa da kurtulsam anlayışı içinde bir hayat sürerken. O sizden alınır. Allah muhabbazı belki buradan, belki bir gün sabaha, belki bir gün akşamı, Allah muhabbazı imandan ve İslamdan mahrum olarak gidebiliriz, ulaşabiliriz Allah muhabbazı. O bakımdan Allah'ın bizi seçtiğinin kadır kıymetini bilelim. Sizin için en büyük tehlike yaşadığınız coğrafyadaki tavuti sistem mi, Rusya mı, Amerika mı, İngiltere mi, Almanya mı? Yoksa sizi her gün günaha sokan, her gün isyan ettiren, her gün Allah muhabbaza, Allahu Teala'ya bir noktada baş kaldırmanıza sebep olan nefsiniz ve şeytan. Mesela bugün sabah namazına kalkamayanlara. Amerika mı sizi engelledi? Rusya mı engelledi? İngiltere mi engelledi? Yoksa nefsiniz mi engelledi? Heva ve hevesiniz mi engelledi? Evet, nefsiniz ve şeytan engelledi. Senelerce dünya Müslümanlarının örnek aldıkları ve tabi olmak için kendilerini parçaladıkları bir hareketin önde gelen iki temsilcisinin birbirlerine yazdıkları ve birbirlerine hakaret ettikleri yazıyor kulu akşer arkadaşlar müslümanların önderlerine liderlerine başlarındaki kişilere kesinlikle ne Amerika ne Rusya ne İsrail bu kadar hakaret etmez Bu kadar onu aşağılamaz. Gerçekten onlarda o yanlışlar, o hatalar olabilir. Onlar bir araya gelip de sen şu yanlışları yaptın, ben bu yanlışları yaptım diye çözmeleri gerekirken, kafirlere günün üstüne düşmek noktasında birbirlerine o kadar hakaret etmişler ki birbirlerine kafirlerin. ...casusu ve oyunga olma noktasında o kadar itham etmişlerdir ki... ...buradaki iki kahraman nefis ve şeytandır arkadaşlar. Yani ne Amerika sen o senelerce mücadele ettiğin arkadaşını karala diye ona bir talimat verdi... ...ne de efendim başka kafir isimlerini iki de bir say saydırmayın bana... Diğer kahir devlette gel buraya bakalım sen işte 20 senedir 30 senedir beraber mücadele ettiğiniz sadece nefsinin hoşuna gitmediği için ya sadece liderliği kaybettiği için sadece senin dediğin olmadığı için birbirinizden ayrılıp birbirinizin aleyhinde hiçbir Müslümanın birbirine söyleyemeyeceği çirkin şeyleri söyleme noktasındaki hastalık Nefis ve şeytanlardan arkalar. Peki Allah muhafaza Müslümanların mesela şu anda yine İspanyolografyası paramparça. Bu paramparçalığı çözme noktasında aktif rol nefislerin terbiyesi ve şeytanın des desisesinin ivasının reddedilmesi ve Müslümanların wa tesmubiharillahi cemiyan, wa la tefrakou Ali Imran suresi 103. ayeti kelimesi Rabbinizin buyurduğu gibi ilkeye bağlı olarak siz hep birden Allah'ın habiline, dinine, İslam'a, Kur'an'a, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olun, valla teferraklu tepkene düşmeyin. Ayeti kelimesine teslim olup da vahdeti temin etme noktasındaki engel Nefislerden şeytandan mı geliyor yoksa deminki saydığım o taahhütlerden mi geliyor? Bir numaralı aktör nefis ve şeytandır arkadaşlar. Arkadaşlar, şeytanın insanı kandırma yollarından en önemlisi yöneteceği harama veya yasağa Cazibe getirmek suretiyle insanın gündemine sokması. Yapma burda ne diyor? Siz bu yiyecekten, şu bu yasaklanan ağaçtan yerseniz, cennette ebedi kalacaksınız. Cennetin ebedi müdavimlerinden olacaksınız. Allah'ın size bu ağacı yasaklamasının temelinde bu var. Yani diğer bir ifadeyle, insana ebedilik. Özelliği vermek suretiyle ayaklarını kaydırıyor Adem aleyhisselam da hava baledenizin. Şimdi bize bakın, havamız, havamıza her an ve her zaman telefon eden, eğer kapsamı alanında deyin diye şeytani devredışı bırakaya bırakmıyorsanız sürekli haberleşiyorsa şeytanla nedir? Şeytan nefs'e şunu diyor. Sen ebedi olmak istiyor musun? Ebedi kalmak istiyor musun? Mesela en müktadiğimiz bile arkadaşlar, öleceğimiz noktasında ve ölüm bize hayattan daha yakın olduğu noktasında bir gündeminiz var mı? Hiç aklınıza geliyor ölümlük hayat içinde? Niye? İşte nefisle öyle bir hastalık payda olmuş ki arkadaşlar, sanki dünyada ebedi kalacağız gibi bir anlayışı. bize kabullendirmiş şeytan ve nefsimiz. Heva yani, diğer bir ifade. Ve bir kendinizi yoklayın arkadaşlar, yaptığınız, planladığınız, gerçekleştirmeye çalıştığınız şeylerin hepsi beş yüz seneye, bin seneye, iki bin seneye, üç bin seneye sığmaz. Şunu yapacağım, bir daire daha alacağım, bir arsa daha alacağım, oğlumu evlendireceğim, Kızımı evlendireceğim, kendime vidaiyle aldığım oğluma da alacağım, kızıma da alacağım. Ne zaman yerleştireceksin ya? Cennette ebedi kalacan, cennette bir mekan edinme noktasında bir projem var mı? Bir köş kalmak noktasında mekan projem var mı? Dünyada Allah seni Allah seni imtihan sebebi Hazretim Muhammed aynı dönemde imtihan etmedi? ahirette cennette Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle komşu olma gibi bir projen var mı? Sahabe-i Giram'ı öyle, öyle öyle bitiremediğimiz Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman Hazreti Ali ha, efendim、e, Hazreti Ömer bunlarla komşu olmak oturup İslam için yaptıklarını küfre karşı mücadelelerini cennette dinlemek noktasında bir projen var mı? Ve tevhidin önderleri peygamberlerle cennette beraber olma noktasında bir proje var mı? Ve ayrız zeker ve zekatı da verip yine devrildiğimiz yanıldığımız ilkenlerden birisi ya、yani、birisi parama dokunma malıma dokunma Malım benim, param benim, servetim benim, cennet de benim. Nasıl? Olmaz. İnnallâhı iştelâminen müminen vânehum vâne yusahum bi'enne vânehumul cennet. Senin değil. Senin malın ve canın sana ait değil. Senin onun üzerinde tasarruf hakkın yok. Şeriatın ölçüsü içinde hakkın var, sedahiyetin var. Öyleyse, değerli kardeşler, değerli Müslümanlar, Allah-u Teala'ya karşı sorumluluğumuz olan zekattır, sadakadır, fıtırdır, hangi noktada, hangi yerde sorumluluğumuz yerine getirmediğimiz müddetçe, Allah-u Teala ile yaptığımız anlaşmaya riayet etmiyoruz demektir. bir alimle talemesi sohbet ediyor. Hocam diyor, benim bulunduğum serveti diyor, nasıl tasarruf yapmamı istersin? Senin servetin mi var diyor onun? Evet efendim diyor işte, var malın var, paran var. Oğlum diyor, sen Allah-u Teala'yla yaptığın anlaşmada satmadın mı onları? Allah cenneti vermek suretiyle senden canını, malını sasa aldı. Ayet-i Kerimette öyle suresi 111. Sen ne zamandan beri Allah-u Teala'ya sattığın şey hakkında tasarruf sahipliğinden kaldın? Sen eğer gerçekten bu an işlerse niyare ediliyorsun, sana ait olan şey cennetti, cennet hakkında konuş. Saktır mı? Sana ait olan şey cennet. Sen malını mülkünü Allah'a verdin, Bunu sana zaten veren Allah'tı. Tuttu tekrar geri aldı, sana cennetini verdi. Senin konuşma hakkın var mı? Yapacaksın mı? Burayı nasıl alabilirin? Burayı nasıl kazanabilirin? Buradaki makamını nasıl yükseltebilirin? Allah Resulüne nasıl konuşa olabilirin? Varıcı var mı? Min Allahı Ekber. Allah'ın rızası en büyük bir makamına nasıl ulaşabilirin? Sen bunu neser miyorsun? Sen param var benim. Onu şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Gibi bir tasarrufa kalkışma. Onu sattır Allah-u Teala. Allah nereye, nereye vermeni istiyorsa oraya vereceksin sen. O sadece、e, sana neyi kark görevi vermiş. Böyle genliği sağa sıra herkese ettiriyorsun ya. Aynen öyle gibi kark görevi. Nereye ver diyorsa oraya vereceksin. Al benim değilse Allah'ım Allah'ın verdiği yere veriyorum diyeceksin. İslam gibi hiçbir nizama, hiçbir sisteme, hiçbir beşeri ideolojiye benzemeyen, tamamen Rabbinin, Allah'ın kitabına dayanan, Rasulün sünnetine dayanan bir nizamın oluşturacağı gerek toplum düzeninde gerek de devlet düzeninde kesinlikle beşeri ideolojilere mahkum olmuş, kendini mahkum etmiş. Onlardan etkilenmiş, onların hayatında onlar gibi düşünen, onlar gibi yaşayan, onlar gibi karar veren insanlarla İslam'ın yaşanması, İslam'ın hayata uygulanması mümkün değil. İşte gerek Türkiye geografiyasında gerekse dünya geografiyasında Müslümanların başarılı olmamalarının en önemli sebebi budur. Normal Müslüman olduğunu, tevidi savunduğunu, İslamı savunduğunu düşündüğünüz bir insanda konuşmaya başladığınız zaman iki üç cümleden sonra artık cahiliyenin değer yargılarıyla konuşmaya başlar veya efendim herhangi bir ideolojinin etkisinde kalarak konuşmaya başlar ki kesinlikle bu tür insanlarla anlaşabilmeniz veya o tür insanlarla İslamı Yaşıyabilmeniz, İslamı temsil edebilmeniz mümkün değildir. Onun için kesinlikle İslam kendi insanını, kendi davasını, kendi sistemini temsil edecek insanları yetiştirmekle işe başlar. Peygamber Efendimizin birçok işkenceye ve ona iman eden Müslümanların da birçok işkenceye maruz kalarak on üç sene Mekke'de bunu mücadele vermesinin Tekrar tekrar yani ben okudum ben araştırdım ben inceledim diğer et Müslümanların geçiştirme hatları yoktur. Tekrar tekrar onu incelemeleri lazım ki onu ne kadar kavrarlarsa ne kadar özüm, özümlersler gerçekten onun ne kadar anlarlarsa o kadar başarılı olurlar o kadar İslam'ı gerçek manada temsil ederler. 私たちは、この時の言葉を言うと、私たちは、私たちの言葉を言うと、私たちは、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言うと、私たちの言葉を言う onları terk eder. Allah bir şey yasaklamışsa onun, onun da Müslüman bir şey yok. Artık ona mesafededir onu yapmak. Muhacir, gerçek muhacir budur diyor. Şimdi başa dönelim. Bunu yapmadan Allah'ın nehyettiklerine, Allah'ın nehyettiğine şirk, Allah'ın nehyettiğine küfür, Allah'ın nehyettiğine nifar, Allah'ın nehyettiğine zulüm bunları diyor terk etmediğin müddetçe sen kalksan da Peygamber Efendimiz'in başında bulunduğu bir devlete gitsen oranın vatandaşı olsan muhacir olur musun? Olmaz. Böyle bir hicret tarif etmiyor İslam değil. Önce kendi içinde hicret edeceksin. Tevhidini gerçekleştireceksin. İmanını gerçekleştireceksin. Öncelikli yapman gerekenleri yapacaksın. Ondan sonra eğer böyle bir ülke, böyle bir vatan, böyle bir efendim yönetim, böyle bir devlet varsa... Ondan sonra oraya hicret gündeme gelir. Allahü Teala Celle Celaluhu kavramlarımızı Kur'an'ın ve Peygamber Efendimizin anlattığı, açıkladığı şekilde anlayan Müslümanlardan eylesin. İşte birinci yön arkadaşlar, Yani herkes şimdi kendi hayatını, kendi nefislerimizi, imanlarımızı, kalplerimizi, vicdanlarımızı hepsini gözden geçirelim. Birinci cücrete'nin birinci kısmını ne kadar、e, hazırladık? Yani bir yeri İslam yurdu kabul edebilirsin, İslam devleti kabul edebilirsin ve oraya da gidebilirsin. Ama giderken muvahhid olarak mı gidiyorsun, müşrik olarak mı gidiyorsun? İslam'ın öncelikle halledilmesi gereken sorumluluklarını hallederek mi gidiyorsun yoksa İslam devletinin veya İslam topluluğunun veya Darül İslam'ın vatanına, yurduna bir problem olarak, bir cahili insanı olarak mı gidiyorsun, bir müşrik olarak mı gidiyorsun, bir kafir olarak mı gidiyorsun? İşte Müslüman'ın kendini yoklaması gereken, gözden geçirmesi gereken nokta bu. kavramlarınızı boşaltarak, cihadın içini boşaltarak, kıtalin içini boşaltarak, İslam kardeşliğinin içini boşaltarak, cemaatin içini boşaltarak, devletin içini içini boşaltarak, hilafetin içini boşaltarak Allah'ın diniyle oynamayarak. Çünkü bu din alemlerin Rabb'ı olan Allah'ındır ve Kur'an-ı Kerim'de en çok üzerinde durulan konu مُحْرِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Allah'ın dinine beşer unsuru bir şey katmayın. Allah'ın kitabında ne diyorsa, Resulünün sünnetinde ne diyorsa ve o Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetindeki ilkeleri sahabe-i kiram nasıl anlamışsa o şekilde anlayın ki kavramları bir Müslüman olarak yaşama iddiasındayken onları tahrif eden, onları boşaltan Onların değerini ve ciddiyetini yerle bir eden insanlar durumuna düşmeyin. Ama bu sizin için ölüm değil, yokluk değil, olayın ve hadisenin bitmesi değil. Ama bunların hepsini doğru anlayabilmek, doğru tahliyedebilmek, valla tehlikeye bağlı. Yani gevşememeye bağlı. Eğer sen zaten salmışsan, sen hayattan vazgeçmişsen, sen davandan vazgeçmişsen, sen dininden vazgeçmişsen, sen dinini davanı bir numaraya almaktan vazgeçmişsen, sen çakınıp kalmışsan, seni diriltecek, seni kendine getirecek bir şey yoktur. Ama bunların hepsi birer şok olarak düşünüyorsan, değerlendiriliyorsan. وَلَا تَحِيُمْ Gevşek, salma kendini. İş bitti deme, ben bunu yapamam deme, ben başaramam deme, bende bu özellik yok deme. Seni Allah-u Teala وَلَغَدْ كَرَّمُنَا بَن۪ي آدم olarak yaratmış. لَغَدْ خَلَقْنَا اِنْسَنَا ف۪ي اَحْسَنَا تَحْو۪ينَ olarak yaratmış. Ben Ademoğluna ziyade ikram ettim diyerek yarattığını söylüyor. Ben insanoğlunu en güzel surette yarattım diye ifade ediyor. Sen sıradan bir mahluk değilsin, bir yaratık değilsin. Allah-u Teala'nın övgüsüne kazanmış. Bunun akibinde de Müslüman olmak, iman etmiş, olmak gibi mükemmel bir rütbeyi elde etmiş. Yani sen iş bitti... Ben yapamam, ben başaramam, ben edemem, ben gidemem. Dediğin zaman esas iş biter. Ama yoo olabilir, düşebilir, kalkabilir, çar çarpabilir, tostlayabilir, gevşeyebilir, üzünebilir, kederlenebilir, geri adım atabilir, eve oturabilir, hanımı yine beraber görevi ve sorumluluğu varken. Müslümanlar bir iş ve hizmet yaparken kendisi kendi nefsini tercih edebilir, işini tercih edebilir, parasını tercih edebilir. Bunların hepsi belirli bir noktadaki sekmedir, gaflettir, tökezlemedir. Ama onu uyuran, vela tehinu ayeti kelimesinin mesajı geldiği zaman onu değerlemesi, toparlanması lazım. Kendine getirmesi lazım, diriltmesi lazım. Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntıyı düşünmekle namazlarınızda hiç sevgi seyredesi yaptınız mı arkadaşlar? Yemek yerken Müslümanların sıkıntısından dolayı iştahınızın kaçtıcı olduğunu mu arkadaşlar? Müslümanların sıkıntısından dolayı, geceliğin, uykunuzun kaçtığıca oldu mu arkadaşlar? Uleyke İşte o kimseler Yercûne İsteyebilirler, dileyebilirler, arzu edebilirler, bekleyebilirler, neyi? Rahmetallâhi Allah'ın rahmetini Yani bunları yapmadan Tevhid ehli olmadan, hicret ehli olmadan, hayatınızı cahiliyeden temizleneden hala on senelik, yirmi senelik, beş senelik, on beş senelik Müslüman ama hayatında hala cahiliye unsuru var. Düşüncesinde hala cahiliye unsuru var. Yaşantısında hala cahiliye unsuru var. Temizlememiş hicretten bahsediyor. Temizlememiş imandan bahsediyor. Temizlememiş cihattan bahsediyor. Müslüman olmamış İslam devletinden bahsediyor. Cemaat olmamış, cemaatin bir ferdi olamamış, cemaatin içinde problem, vücutla çıkan böyle dağ gibi bir çivan gibi Müslümanların içinde bir çivan. Ama cemaat'tan bahsediyor, İslam devletinden bahsediyor, kardeşlikten bahsediyor. Önce temizler, önce hazırlar, önce bir Müslüman nasıl olur? Onu orkiye koy ki. arzu ettiğin, düşündüğün şeyler Allah tarafından sana verilebilirsin. İşte bunları yapanlar Allah-u Teala'nın rahmetini umabilirler. Şimdi anladın mı ümmetin üzerine rahmet niye inmiyor arkadaşlar? Niye Müslümanlar güzelliklerden, hayırlardan mahrum? Neden Müslümanlar hala 200 senedir cahiliye ortamında İslamın hakim olmadığı adil ve ravashit bir İslam devletinin gerçekleşmediği, Müslüman olarak ellerimizden zulümler, küfürler, haksızlıkların sadir olduğu bir topluluk olmaktan öteye geçemediğimiz bir topluluk oluşumuzun sebebini anladık mı arkadaşlar? Bu sorumlulukları, bu vazifeyi yapmadan Allah'ın rahmetini ummak mümkün değildir. Senin dinini hamasi duygularla, hislerimizle, duygularımızla dinini bilmediğimiz için nefsanî arzularımızla uyarak senin dinini değiştirme fırsatı bize verme yarabbim. Her halükarda önce kendi nefsimizi kendimizden, kendi şerimizden korumarız. Sonra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 Senin Rasulülün hadis şerifinde beyan ettiğin gibi ve senin Kur'anında beyan ettiğin gibi Müslümanların öncelikle vahdeti gerçekleştirmeleri gerekirken bu vahdeti gerçekleştirmenin önüne etten, püftten gereksiz, düzumsuz, şeri olmayan gerekçeleri dikkat etmek suretiyle vahdetten uzaklaştıkları yetmiyormuş gibi. Ümmeti paramparça ettikleri yetmiyormuş gibi çeşitli uyduruk nefsi ani şehbi ve şeytana uymak suretiyle uydurdukları asla asla olmayan gereklilerle Müslümanların birbirlerini öldürmelerine fırsat vermiyor Allah. Ami. En kısa zamanda şuurla Müslümanların oturun Allah'ın kitabı verasının sünneti çerçevesinde. とったんヘッペラーベル、アラーム、ハブリネ、キタブナ、ディニーネ、ラスルネ、ヨルナ、スンネタ、アラームキタブナ、ラスルネ、シャルケラセンダ、テシェクルネ、ミッシュタム、ジャマーティネ、タビオルン、ワラータフラグ、イスサムニクムダレネ、イルケダレネ、ピチェクト、フランセプダレネ、 Paramparça etmeyin buyruğunu önce kendi nefsimize sonra dünya Müslümanlarına fıkhettir, fehmettir ki gerçek bir vahdeti kurmayı nasip eylesin.